Selamun Aleyküm Sevgili Kadişen Tekrar ee, Bugün Bakara Suresi Ayet 76'dan 77-78'i Önce okuyacağız Sonra da inşallah Beraber anlamaya çalışacağız Bakalım Rabbimiz Bu 3 ayet-i de bize ne buyuruyor Konu itibariyle yine İsrail oğullarını ilgilendiren onlardan bahseden bir efendim konu şimdi bakalım önce hocamızdan dinliyoruz Bismillahirrahmanirrahim okumuş olduğumuz ya da hocamızın okuduğu ait kelimeler kerimeler başka yerden oldu. Şimdi tekrar kusura bakmayın. Esas atlamamak için sümme kaset kulübükun başlamamız lazım. İsterseniz o birinci ayeti tekrar bile okutalım. <gülüyor> <gülüyor> evet selamun şu anda okumuş olduğumuz bu ayet kerime, dünkü okuduğumuz ayet-i devamı olarak anlamak lazım Geçen dersteki daha doğrusu. Orada <gülüyor> bakara, bir e, inek sığır kesilmesi meselesi vardı ve e, katilin kim olduğunu ortaya çıkması. Bunu anlattıktan sonra böyle mucizevi bu olayı izah ettikten sonra e, bundan acaba ders çıkardılar mı? Böyle mucizevi bu olay olmuşken e, o topluluk Musa'nın selamını kabul ettiler mi? Bakalım ne ne diyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Summe qassat qulubukum min ba'diz zalike. Bu mucizevi olaydan sonra da onların kalpleri iyice katılaştı. Dikkat buyurun sevgili kardeşlerim. Her zaman mucize muhatabın eee iman etmesini sağlamıyor. Ama neyi sağlıyor? Allah'ın bir gücünü Ee, gösterilmesi iki, o peygamberin doğru peygamber olduğu ve onunla ilgili tasdik edici bir hüviyeti var. Buradan bunu anlıyoruz. Çoğu arkadaşlarımız belki bu yani bir mucize olsa belki herkes inanırdı gibi falan. Böyle bir bakış açısı e, eksik olabilir. Çünkü iman bir nasip meselesi, hidayet meselesidir. Allah'ın dilemediği insanlara bu nasip olmayacak. Ve buna layık olmayan insanlara elbette nasip olmayacak. Bu açıdan Allah' hamdolsun. Biz iman etmiş insanlar bu büyük nimeti, kıymetini, kadri kıymetini bilmek lazım. Bunca mucizeye rağmen ne oldu? ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ Kalpleriniz ne yaptı diyor? Karardı. مِنْ بَعْدِ ذَلْكِفْ فَهِيَ كَلْهِجَارَةِ O kadar katılaştı, karardı ki sanki bir taştı. Taş gibiydi. Taş değil ama taş gibi kimi. Eşette kasve, kararmakta, sertleşmekte, katılaşmakta, duyarsızlıkta belki de daha fazla, daha şiddetli. İnsan kalbi bir et parçası iken, kan merkezi iken, dolaşım ve sürekli değişken bir hale sahib inançsızlık söz konusu olunca, ayağını direme söz konusu olunca, inat söz konusu olunca, demek ki bazen, Taşlardan da daha katı kalpler var. Onlar inanmazlar. Şimdi bu benzetme ve daha fazla olduğu, taştan da daha katı kalplerin olduğu açıklamasını şöylece biraz daha izah ediyor. Ve inne mine'l hicârati Oysa ki diyor, taştan niceleri vardır ki, bazıları vardır ki, لما يتفجر منه ال enhâr Ondan nehirler efendim akar. Yani buradaki enhar kelimesi büyük nehir manası değil de akıcı oluşu itibariyle sular akar, kaynaklar vardır, taştır, merkezine varın, taştan akar. Ve inne minha yine bazılarda vardır ki o leme yashaqqaqu feyakhrucu minhu'l ma. Onu tam yarı ikiye bölseniz diyor, oradan ne yapar? Su akar. Ve inne minhâ Yine o taştan bazıları da vardır ki Lema yehbitu min haşitillah Allah korkusuyla Neredeyse kendini helak edecek infilak edecek Allah korkusuyla Burada metafor da olabilir Gerçekten bu şekilde de olabilir Ama biz bunu metafor alsak Yani ne demek istiyor Bu Böyle olduğunu düşündüğümüzde Taşlardan daha katı Taşlaşmış yürekler, sineler, kalpler onlara siz mucizenin en alasını da gösterseniz inanmayacaklar ve inanmazlar. وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلِنْ اَمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Allah hiçbir zaman gafil değildir. Ama bunca büyük mucizeler gösterilmişken sizin böyle kalbinizin katı olması ve duyarsız inadınıza devam eden bir tavır sergilemiş olmanız Allah'ın gözünden kaçmaz. O bunu biliyor sizin kalbinizin ne durumda olduğunu, davranışınızın neden böyle olduğunu, sebebini de bilmektedir. Ayrıca bunun karşılığında da cezasını verecek size. Manasında Allah gafil değildir. Bundan sonrası gelen ayet-i kerimeye bakacağız. Tabi ki. Şöyle bu ayet-i kerime mal olarak sonra bunun ardından kalpleri yine katılaştı taş gibi hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşerler. Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. 74. ayet-i kerimede efendim, bu şekilde e, anlıyoruz. Bundan sonraki gelen ayet-i kerimeye bakalım. Efe tetbaune en yu'minu lekum Size İnanacaklarını mı Umuyorsunuz Bu insanların Yani mucize gösterildi Mucize göster Mucizenin en Alası Gördükleri halde Siz bu insanların Yola geleceğini mi Düşünüyordunuz O zaman şöyle bir soru Aklımıza geliyor o zaman Mucize niye gösterildi Sadece içinde nasipli varsa, bir kişi de varsa onun bu nasibinin yolunu açmak için. İki, peygamberin Allah tarafından gönderildiğini doğrulamak için. Bunu böyle bir bütün e, mütalaa ettiğimizde mucize peygamber ilişkisi doğru kurulduğunda e, anlaşılabilecek bir şey. Eğer yanlış bir ilişki içerisinde mucize ile peygamberi yan yana korsanız, peygamberi ilahlaştırmaya doğru gidersiniz, bu yanlış olur. Ama mucizeyi Allah'ın fiili olarak görür, onun geliş sebebinin insanların ikna olması, artık diyecek bir şeyleri kalmaması, maziretlerinin kalmaması ve peygamberin de doğru peygamber, hak peygamber, vahyin de doğru olduğunu anlatmak için, bunu doğrulamak için geldiğini düşündüğümüzde e, doğru ve isabetli bir düşünceye sahip ve tefsir etmiş oluruz. Beklentilerimizi de ona göre yapmak gerekir. Yoksa farklı beklentilere gir girmek yanlış olur. Şimdi bu, bu ayet-i kerime ne diyor? اَفَتَتْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُونَ لَكُمْ وَكَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ Yesma hatta diyor niceleri oldu ki Allah'ın kelamını işittiler vahye muhatap oldular vahyi duydular önceki peygamberlerden vahyi efendim muhatap olup duydular sonra ne yaptılar vahyin evet doğrudur o peygamber de doğrudur ama anlattıkları şu, o zamankine göreydi şimdi öyle olamaz veyahut da O şu manaya değil bu manaya diye Tahrife kalkıştılar İsrail oğlu Yahudiler Böylece evet Musa Aleyhisselam hak peygamberdi Ancak Onun dedikleri bu devirde Uygulanır değil O belki şu manaya bu devirde Uygulanır veyahut da O bunu bilemedi Şu manaya diye Çevirip bazen Beyanı tepdil bazen de beyan-ı tayyir ile tefsir ettiler. Yani meseleyi mecrasından çıkartarak tahrif ettiler. Sümme yuharrifûnehu min ba'di me akaluhu Önce doğru olduğunu anladıkları halde, burada bir kasıtlı tayir var, değiştirme var. Kasıtlı. Kasıtlı tayir olduğu için Cenab-ı Hak bunu kötü örnek olarak bize veriyor. Siz böyle yapmayın. Yani Hak peygamberin dininin görüp, bilip, anlayıp, akledip, şuur edip hepsiyle sonra da işinize gelmediği için değiştirmeyin. Mesela oruç meselesi de yine böyle. Onların dininde orucun olduğu, efendim zinanın haram olduğu, zekatın farz olduğu, namaz, ibadet vesaire olduğunu bildikleri halde zaman zaman oruçla ilgili krallar Veyahut o günün yöneticilerine yaranmak için bir sürü tahrifat yaptılar. İşte tırnak içinde reform dedikleri olaylar zaman zaman bu şekilde yapılmıştır. Bugün de Avrupa'nın veyahut da süper güçlerin İslam alemine yapmak istediği bunun gibi bir şeydir. Ve hum bunun bu gerçeğin böyle olduğunu da kendileri biliyor. Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar, kendi dinleriyle ne yaptıkları konusunda sizden daha da bilgiler. Gerçeği biliyorlar. Gerçeğin böyle olduğunu, bu şekilde ola geldiğini, efendim tarihte Hristiyanlığın ve Yahudinin efendim belki de 50'den fazla reforma uğradığını e, biliyorlar. Bildikleri halde de kimiler vardır içlerinde hala inat ederler. Böyle bir beklenti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahyin eskiden orijinali önceki vahyin neyse onu da söylemiş olmalarında niye inanmıyorlar bunlar? Bunlar hem iman sahibi olduğunu söylüyorlar hem de inanmıyorlar diye bir yaklaşımda biz olacağız ama burada fazla da beklentiye girmeyin diyor. Onlar çünkü zamanında bunu bile bile yaptılar, kasıtlı yaptılar. Yanlışa düşerek, hata ederek başlattılar. Değil. Bunu bile bile bu değişikliği yaptılar. Bir amaç için yaptılar. Bugün de hala ellerinde değişmiş olan İncil'ler, Tevratlar birçoğun içerisinde şu an için baksanız İslam'a birebir olmasa da çok yakın ifadeler, ayetler hala mevcut. Bu, buraya Burasını bile hayır her ne kadar öyle olsa da öyle değil. Şöyledir diyerek bazen de es geçip okumayarak, okutturmayarak farklı bir mecraya Hristiyan ve Yahudi götürmeye çalışırlar. Bugün ellerinde var olan kitapları da olduğu gibi yine değerlendirecek olsalar Kur'an'ın gösterdiğine çok yakın ifadeleri göreceğiz. Şimdi bundan sonraki ayet kelimelerde pardon okuyacağım son ayet kelime diyelim. Bir dakika. Bu ayet-i kerimede bir kısım insanların münafık tavır göstereceğini, inanmış gibi görünüp aslında vahye, kitabı, Allah'a hiç inanmadıklarını ama böyle tavır sergileyenlerin kurumsal yapıya ya da din adına bir şeyler yapıyormuş gibi görünüp çaba ve gayret içerisinde olacağını ama onların gerçekte ise imanla hiç nasibin olmadığını bahseden ayet var. Bu son ayet, bu da dikkatimizi çok çekmesi gerekiyor sevgili kardeşim Bismillah. Ve izâ le bir kısım iman edenlerin yanına vardığında, vardıklarında gâlu âmenna. Biz de inanıyoruz. Biz de Hristiyanız, biz de Yahudiyiz, biz de şuyuz, bizim de imanımız var. Ancak gerçekten böyle bir iman sahibi olduklarını düşündüğümüzde ne yapmaları gerekiyor? Bunu biliyoruz. İman sahibi olanların yanında yer alması lazım. Hayır, veza hala ba'duhum ila ba'din kendi aralarında bir araya çekildiklerinde ise galu etu hadisunahum bima faalu. Fa Evet, bir dakika. Bima fetahallahu aleykum. Yuhaccukum biha'nde rabbikum derler. Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederler. Bu tahriften sonra da onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler, birbiriyle baş başa kaldıklarında da dedikleri şudur, Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz? Aklınız bu kadarına yetişmiyor mu? Anlamıyor musunuz? diye konuşurlar. Yani Tevrat'taki var olan gerçekleri, gerek Peygamberimize ait gerçekleri, gerekse dinin esası mahiyetine ait gerçekleri tevhide ait gerçeklerin niye bu müslümanlara söylüyorsunuz efendim peygamberimizin sıfatlarını İncil'de Tevrat'ta orada burada onun geleceğiyle ilgili bunları niye anlatıyorsunuz anlatmayın bu kadar bari aklınız çalışmıyor mu derler bu söylemin amacı nedir niye böyle derler gerçekten iman etmedikler için eğer gerçekten iman etseler Böyle bir şey demezler. Doğru neyse onu herkesle paylaşırlardı diyor. Demek ki bugünün insanların problemi dinin kendisi değil. Dinin öğreticisinin kendisi değil. İnsanlar çoğu zaman kap ile kabına kabın içine koyduğumuz sıvı maddenin birbirine bir bütünlüğünü algılar da ama tek başına onları algılamakta zorlanır. Yani imanla mümini, e, nifakla münafı insanla inancı çoğu zaman birbirine karıştırarak anlatırız. Burada da yine bunu görüyoruz. Gerçekten mümin olsalardı, doğrunun nerede olursa olsun kendisine sahip çıkarlardı. İmanının gereği buydu. Ama bunlar buna sahip çıkmadılar. Hayır, dinimizde öyle bir şey yok. Oysa ki 3-5 sene öncesinde Medine'de peygamberimizin Araplardan geleceği beklentisi onları şaşırtmıştı. Onlar biliyor artık ki Yahudilerden gelecek. O peygamberin, son peygamberin geleceğini annelerin, babalarının isimleri kadar biliyorlardı. Emindiler. tartışmalarında da bunu sürekli dile getirirlerdi. Ama bunun Araplardan geldiğini görünce, tamamen unutmaya başladılar. Söylediklerini yalanlamaya başladılar. Ve kendi aralarında da bunu söyleyip durdular. Yani sakın Tevrat'taki, İncil'deki onları bu Arapların yanında anlatmayın. Oysa ki mümin böyle bir şey demezdi. Abdullah bin selam'e de yine Müslüman olduğunda aynı şekilde ona çıkıştılar. Onun Müslümanlığı olduğunu söylemeden önce nasıl biri diye sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Yahudi gelen gruplar dedi 10 kişi vardı. Hepsi çok övdüler. Sonra o da Müslüman oldu siz de Müslüman olur musunuz deyince onun atası da böyle böyleydi, sülalesi de böyleydi, hepsi böyleydi diye atıp tuttular. Sevgili kardeşim burada bu üç ayet-i kerimede inancın bir nasip meselesi, iki doğruluk meselesi, ölçü bu. Herkese her şeyi anlatırken de böyle anlatmak lazım. Kur'an'ı anlatıyorsun, yok ille dediğim doğru. Hayır, sen anlat, nasibi olan ondan ders çıkar. Sen anlat, onu kalplere yerleştirecek Allah'tır. Sen anlat, hidayeti verecek olan Allah'tır. Biz böyle vazifeyle vazifeleyiz. Eğer din adına bir şeyler yapmak istiyorsak, bu hududumuzu, sınırımızı bilmemiz lazım. Kimsenin üzerinde de baskı aracı olarak dini kullanmamak gerekiyor. Din o kadar güzel bir servisle sunulursa o güzellik parlar ve herkesin gıpta ettiği bir durumda sunulmuş olur. Bu sunum doğru olan sunumdur. Eğer ki insanların başında onun bunun Efendim başına vurmak için bir sopa gibi kullanırsak böyle bir İslam sunumu hem İslami sevgi muhabbet açısından, kardeşlik açısından, hem de makam ve mevkii kullanım açısından, ilişkiler açısından, aklın gerekleri açısından, birçok yönden zararlı bir sunumdur. Gerçek doğru olabilir. Da, anlattıklarımız da çok doğru olabilir. Hepimizin paylaşacağı şeyler de olabilir. Ama bu yanlış sunum, tarz, Efendim yaklaşımdan dolayı, Çoğu insanlar aynı şeyi konuştukları halde yine tartışma çıkarırlar. Sert ve kaba sunum, ille benim dediğim ve doğru tektir e, felsefi yaklaşımından hareketli topluma sık boğaz eden, ayet ve hadis okuduğu halde toplumu sıkan, toplumun genlerini bozan, toplumun muhabbetine zarar veren, herkes Müslüman olduğu halde, Herkes Kur'an ve ayet hadisi inanıp okudukları halde dövüşen bir topluluk meydana getiririz. Fitnelenmeye hazır bir ortam meydana getiririz. Bu da İslam'a hizmet yerine İslam düşmanlarının, müminlerin Efendim içinde bulunan e, sıkıntılı insanlar vardır. Bunlar Müslümanlığı sever gibi ama ille de Müslüman olmayanları gıhta eden, onları model alan insanlar vardır. onlar tarafından kolayca kullanılır. Biz bu fırsatı vermemek, onların eline vermemek adına doğru olanları doğru bir şekilde sunma durumundayız. Vazifemizi belki böylece daha doğru bir şekilde yerine getiririz diyorum. Bu 3 ayet-i kerimeden benim bugün güncel olan bir yorum neydi diye derseniz bunu söyleyebilirim sevgili kardeşim. Yani bazı insanlar vardı ki Sözün en güzelini söyleseniz, Kur'an'dan daha güzel söz yok. Sözün en muhkemini söyleseniz, Kur'an ayetlerinden daha muhkem bir şey yok. Efendim en çok samimi ve inançla söyleseniz, o kadar muhabbetli anlatsanız, veyahut da herkese çok hürmet ederek anlatsanız, beklentiniz şundan fazlası olmaz. Herkes inanacak, doğru madem budur. Niye inanmıyorsunuz? Böyle bir beklentiye girmeyin. O bizim haddimizi aşmak demektir. O Allah'ın işidir. Kim inanacak, kim inanmayacak. Ama inandığınızı söylediğiniz zaman ve inandık amenna dediğinizde hayır ama yine gavurların dediğini tutarım. Yine ben modelimi Müslümanlardan değil başka yerlerden alırım. Böyle bir karın ağrısı varsa o problem başka. Onun ayrıca bir adı vardır. Ya isyandır, ya fısıktır, ya münafıklıktır. O tedaviye ihtiyaç duyan bir meseledir. Ama biz önce anlatırken insanlara yaklaşırken muhakkak böyle bir güzel yolu e, kendimize prensip edinmemiz lazım. Anlatırken de ayetin büyüklüğü, makamının, saygınlığın büyüklüğü arasında kendimizi de büyük zannetmememiz lazım. Bu çok mühim. Birileri size hoca diyebilir. Birileri size şu veya bu şekilde yaklaşabilir. Onların hürmetlerini Onların saygınlı davranışını bir samimiyet olarak kabul edip Allah'ın büyük nimeti diye kabul ederek aşağıdan yukarıya doğru onları anlatmamız lazım. Yukarıdan aşağıya doğru evet vahiy ve hadis yukarıdan aşağıya'dır dışarıdan gönüledir ama biz bunu kişiselleştirdiğimiz zaman hep ben en küçüğüm ben en e, e, içinizde en zayıf insanım. efendim büyük olan Rabbimizdir. Onun sözünü aktarıyorum şeklinde bir tarz, mütevazi bir tarz ile anlatırsak muhakkak e, Müslümanlara, müminlere daha yakın ve de daha gönülden bir tarzda e, anlatmış oluruz. Bu açıdan bundan bu 3 ayet-i kerimeden ben bu şekilde bir paylaşımda tefsir dersimizde bulunmuş olalım. Yani E, gönüllerin kirlenmesi, katılaşması, kalplerin, e, akılların bazen durgunlaşması buna benzer birçok hususlarda Kur'an-ı Kerim'de bu manada ders almak için okuyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'le ilgili birçok hususta ya burada böyle ders mi yapıyorsunuz? Şöyledir böyle tenkitte bulunan olabilir. Bizim amacımız önce insan gibi insan olmak, adam gibi adam olmak için okuyoruz. Yoksa çoğu insanlar e, Kur'an'ı okurken bir başkasına laf etmek için, bir başkasına kendini daha üstün göstermek için, Kur'an'ın üstünlüğünden, o vahyin güzelliğinden kendisine pay çıkarmak için okuduğu anda bir muma benzer o insan. Kendini yok eder, Ama ondan istifade eden birçok insanlar meseleyi alır götürür ve hedefine var Biz hem kendimiz kazanmalıyız hem de diğer kazanan insanlara efendim hem gıptayla bakarız hem onlara dua ederiz hem onlarla bu samimiyet ortamı paylaştığımız için Allah'a hamd etmeliyiz sevgili kardeşim Allah'ın selamı, bereketi, sevgi muhabbeti kardeşlerimizin ve sizin Müslümanların üzerine olsun. Selamun aleyküm sevgili kardeşlerim.